Yaradı لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تتصموا بحبل الله جميعا وان تناصحوا من ول الله امركم ويسخط لكم قيل وقال Gerçekte Allah Teala sizin üç hasleti yapmanızdan razı olur. 3 hasleti yapmanızdan size kızar. Hiçbir şey ortak etmek sizin kendisine halis ibadet yapmanızdan